Açık Radyo, Açık Dergi, Yeter Ki İste programdan herkese iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuzu tanıtmadan önce ben Alper Dalkılıç. Ve ben Yelena Polikova. Ve konuğumuz da Şeyda Şule Kahraman. Er Kahraman. Er Kahraman. Evet yine her zaman olduğu gibi program açılışlarında yine gollerle <gülüyor> başlıyoruz. Peki 3 isimli bir sporcu ve 3 ayrı dalda muhteşem bir yarışa katıldı. Oldukça zorlu bir e, ekstrem. E, zorluk derecesi çok yüksek. Öyle bildiğimiz triatlon ya da Ironman sporcularından çok daha farklı bir e, organizasyona katıldı. Neler anlatmak ister? Evet. E, evet Nor Norseman e, aslında duyan var duymayan var biraz onun detaylarını anlatırım de, şeyde ama yani çok zor kısmını e, aslında yaptığım için artık kabul etmiyorum <gülüyor> e, Gerçekten e, hazırlık safhasından önce karar verme o videolarını seyrettiğim zaman gerçekten e, yapabilir miyim kararını vermeden önce bir düşündüm e, kurası çıktığında çünkü zorluğu şu işte soğukta yüzdürüyor sizi işte Norveç'te bir fiyordda bir feribottan denize atlıyorsunuz fiyorda ve 3.8 kilometre yaklaşık 13-14 derece ee, geçmiş istatistiklerde öyle ee, bir suda yüzüyorsunuz ama yüzerken de tabii ki size yardımcı olan işte wet suit dediğimiz sizi soğuktan koruyan e şeyler var e giysiler var ayağınıza da bunu giyiyorsunuz kafamızı da. Bu arada Bu mesafelere söyleyeyim ben 3800 tamam. metre yüzme yüzme. 180 kilometre bisiklet ve 42.2 bildiğimiz maraton evet, mesafesi evet, koşu. Full e, mesafe triatlon yarışası. Evet ama bildiğimiz normal yemek gibi değil. Oldukça baharatlı <gülüyor> ve acı neler oluyor? Yani zorlayıcılığı diğer e, full mesafeler. Ironman dediğimiz işte özellikle çok yaygın olan işte 3 kilometre 3.8 kilometre yüzdüğümüz e, işte 180 kilometre bisiklete bindiğimizde Ironman'de koşu düz bir parkur oluyor. İşte özellikle de herkes seçiyor. Şehrin göbeğinde. E, şehrin göbeğinde. E, birazcık bazı zorlayıcılığı, onun sıcaklık olabiliyor, nem olabiliyor. Ama koşusu sadece Tamam bir e, bu kadar zorlayıcı bir bisikletten sonra koşuyorsunuz. O, Ama alkış dolayı. faktörü çok yüksek. Evet. Hava güzel çünkü evet. ve şehrin göbeğinde insanlar alkışlıyor ve bir insan seli içinde koşuyorsunuz. Doğru. E, Northman'in aslında güzel tarafı yani Extreme Triathlon'un güzel bir tarafı da e, bir supporter ekibiniz var. Arkada sizi e, sürekli takip eden sizin işte e, hava şartlarından etkilendiğinizde kıyafet değişiminizi sağladığınız, beslenmenizi sağlayan bir destek Destek ekibi var. Bu işin en güzel ve en keyifli hale getiriyor. Ve bu zorlu değil mi? E, zor. Zorunlu yani. Zorunlu. Tabii evet. tabii destek ekibi zorunlu. Hatta belli bir yerde koşuda yanınızda olmak zorunda. Hele ki e, mesafenin ileriki safhalarında sizi de koruyacak. İşte tepeye çıkarken hava şartlarında veya sizin gücünüzün azaldığında sizin yanınızda olmanızı da güvenlik açısından görüyoruz. E, tercih ediliyor. Ee, ve kurulu bu Norsemen'i okurken de şey fark ettim. Özellikle de insanların e, aileleriyle, dostlarıyla birlikte yapabilecekleri bir ortam sağlamak için aslında başlamış supporter e, o destek ekibi konusu. E, düşündüğümde de ay, hakikaten bu hikayeyi en Keyifli kılan tarafı da o oluyor Ailenizden birisi işte çok sevdiğiniz beraber spor yaptığınız Arkadaşlarınızdan biri Birkaçı ben çok şanslıydım Üç tane supporter Şey vardı Bazen çok zor bulunamıyor bile Kesinlikle. Ben üç kişiyle evet. birlikte gittim Hatta bu yolculuğu başından sonuna işte antrenörüm Göksen'le birlikte dört kişi Ve benle birlikte beş kişi e, tüm süreçleri birlikte yaptık. Bu işi çok kolaylaştırıyor. Yani tek başına yaptığınız bir sporda bir anda çok güçleniyorsunuz. E, i̇şte düştüğünüz bir e, yerde sizi hemen kaldıracak birisinin olacağını biliyorsunuz. E, arada bir yokluyorlar. E, falan. Bu, Peki bu ekip aracı size ne kadar yakınlıkta olabiliyor yarış boyunca? E, bu Burada şey vardı e, trafik açık alanda bisiklete biliyorsunuz ve koşuyorsunuz. Onun için bazı yerler trafikte sakıncaya için ilk 20 kilometrede ve son 150. kilometrede bisikletin sondan 180'e kadar 30 kilometrede... destek alamıyorduk. Orada durmaları sakıncalı diye. Onun dışındaki tüm e, bisiklet e, işte 20'den 150'ye kadar istediğimiz yerde e, durabiliyorlardı ve beraber işte beslenmemizi. Biz onu hepsini önceden planladık. Hatta e, yani Norseman'e şeye döneyim, bisikleti aslında zorlayıcı. E, yüzmeyi bir şekilde çık çıkıyorsunuz. Yani işte üşüyorsunuz, titriyorsunuz falan. Ondan sonra dinlenip birazdan sonra bisiklette... E, ...Norveç'in hava şartları her aynı gün içerisinde dört mevsim yaşanabilir e, şeyi var. E, ve yukarıya çıktıkça da hava şartları artıyor, değişiyor. İşte rüzgar artıyor, yağmur oluyor. Bizim e, yarışımızda e, en zor kısmı ilk üç... 30 kilometrede şeydi, yağmur yağdı. Ee, karşıdan rüzgar geldi biraz. Sonra platoya çıkıyorsunuz. O platoda ne o ile karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Çok rüzgar olabilir, fırtına olabilir. Geçmiş işte videolara baktığınızda da hep zaten korkutucan. Videolar korku <gülüyor> ben filmi Ben de video sanki. bakmaktan korkuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, yani burada da aslında şey yaptık. Ee, onun da antrenmanını yaptık. İşte Kartepe'ye gittik. Kartepe'de e, kışın tam bitimin günlerinde yağmur var. Eskiden bizde tri triatletler hep şeydir yağmur yağdığında o gün çok antrenmanı ant iptal ederiz. Trainer'a döneriz. Yağmur yağıyorsa mecburen ben antrenmana çıkmak zorundaydım. Ee, çok da şey olmadı ama Kartepe'de çok güzel sisli bir havada rüzgara tam karşıdan gelirken işte 14-15 eğimli bir yerde bisiklete çıktım falan. İşte bunları yaptıkça güçleniyorsunuz. Orada da hallederim <gülüyor> oluyor. ne ee, ha etabı peki? gemi bulup ona benzer bir gemi ya, bulup atladın mı suyu? Ya çok güzel oldu aslında. Ben de o gemiden atlamayı birazcık kafamda büyütüyordum. işte. 4 metre mi acaba burası insan boyunda 3 yani metre mi? Yani fotoğraf bile çok ürkütücü. Evet fotoğraf. Deniz üzerinde. Ya hep evet. ürkütücü korkunç diyoruz ama şey daha zaten yayın ilerledikçe anlatacak. <gülüyor> ya, <basitlik>. Aslında <gülüyor> start çizgisinde gemide olduktan sonra her şey nasıl ya, evet, devam ediyor akıyor. Şimdi o videoları seyrettikçe korkuyorsunuz. Ben hep böyle işte o geminin içine gir saat 4'te yorsunuz. Herkes orada korkuyor. Bütün herkes o gün o günü konsantrasyonu var. Surat ifadeleri, motivasyonlar vesaire. Onları seyrettikçe ben orada nasıl geçireceğimi çok merak ediyordum aslında korkacak mıyım şeye. ben tamamen herkesi seyreden herkese bakıyorum işte bunu ne yapıyor bunu, bu nasıl motive oluyor kimsinin stretching yapıyor ben de kalkıyorum stretching yapıyorum <gülüyor> e, keyifliydim yani o tekne e, ferry botta korkmadım bir, bir şey oldu Gelibolu'da bizim eventlon diye bir e, şeyimiz var e, triathlonımız var artık çok hoşuma gidiyor e, ikinci yılını yaptı e, bu yıl geçen yıl yapacaklardı e, son dakika kıyıdan başlattılar yüzmeyi bu sene feribottan atlattılar. Ben de geçen sene e, yüzme sadece Rile'ye katılmıştım. Bu sene orada antrenman yarışına gittim. Feribottan e, atlanacak dedi. Ben "Oo çok yaşasın." Sevindim. Herkes böyle şey daha yaşasın bak antrenmanın olacak falan. Evet, orada atlamak güzel bir şey oldu. Yani benim için rahatlatıcı bir deneyim oldu. Ya yani çok da korkutulacak bir şey değilmiş. Ondan sonra şeye başlıyoruz. Aa, gece karanlık tatlayacağız. Sabah karanlık nasıl olacak falan filan. Ee, öyle öyle geçti yani ve e, o feribottan atladığım anı hiç unutmuyorum işte atlıyorsunuz ileride kanolar var işte 10 dakika daha var starta herkes atlıyor ve kanalara kadar yüzüyor 10 dakika zamanın var yarış gereği. ben burayı çok iyi değerlendirmeliyim işte Norveç'te bir fjorddasın. hayal edemeyeceğin işte ancak kruz gemisiyle geçebileceğin bir yerde yüzüyorsun şey daha işte o günlerdir baktığın fotoğraftaki peribota bak <gülüyor> falan <gülüyor> böyle başkalarına da diyorum bakın bakın ne kadar güzel diyerek de ...çok keyifliydi yani orada olmanın verdiği keyif, bir daha bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım... ...çok şanslı hissettim kendimi hakikaten, ee, çok keyifli geçti, o yüzmeye başladıktan sonra da... ...aslında sizler de yarıştık, yani start çizgisinden sonra, işte ateş edildikten sonra... ...her şey sizinle başlıyor yolculuk, çok da heyecan heyecan kalmıyor çok keyifli yüzdüm. Çıktığımda titriyordum birazcık. O titreme sürecinden giyinmem biraz uzun sürdü. O süreçte destekçiler zaten yanımda. Tabii, tabii evet, işte İşte benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve benim bu ekstrem triatlon kurasına katılmama sebep olan kişi. O geçen sene Swissman yaptı. Türkiye'deki ilk Türk Swissman yapan kişi o da. Tebrik buna, ediyoruz de, evet. Buna merak saldı, araştırdı. Kurallarına ilk kendisi girdi. Bizim haberimiz bile yoktu. Bir, bir gün karşımıza işte biz de Ağusturya ay Ermen, Avusturya'ya kaydolmuşuz. Ondan bir gün şey, telefon geldi. Ben Svisman çıkmış kuralda dedi. Aa bu nedir falan. Öyle tanıştık Svisi <gülüyor> Ekstrem'le. O Ekstrem Triathlon'a kaydı ve bütün yıl onun antrenmanlarını beraber ya yaptık. Ve sonra da ona support'a gittik. Yani ben, bu, benim ekip oradaydık İsviçre'de. O ortamı gördüğüm zaman yani bana uzak ama neden olmasın kavramı vardı. Yani çok uzak. Bu, işte bu kadar süreci. Full yapmak üzereydim ben de o sırada. bisikleti ee, işte bisikletimi geliştirmem lazım vesaire derken e, biz bu sene Kasım ayında oturduk. E, bir evde evine davet etti. Hadi ki kuralları aynı gün kurallara giriyorsunuz bu Extreme Travli onların. Ben de işte öyle lay laylom hiç onların hangisine katılacak Bora diye arkadaşıma o da Extreme min Tor yarışını yaptı geçen sene Norveç'te. Çok zor soğuk bir sudan çıktı. Ee, Ali Rıza orada ciddi ...soğuktan... ...etkilendi falan filan... ...hepsinin hikayesini biliyoruz... E, ...ve... Bir yarış yapılıyor aynı bizim Türk futbolumuz gibi yani bir yarış yapılıyor bütün yıl konuşuyoruz. Yani Iron meni yapıyoruz o kadar konuşmuyoruz bu ekstrem bir şey oluyor. Her anı güzel Çok bir anı yani. Sürprizlere gebe her an evet. her şey olabiliyor. Yani işte onun hikayesi onun geçirdiği süreç vesaire işte biri GPS'i kaybolmuş yarışta kaybolmuş onun nasıl yarışa geri döndüğü hikayesi falan filan. ...gayet güzel, keyifli... He, ...hele de ekipçe gidince... E, ...çok daha güzel oluyor... E, ...onlar bu kuralları yazarken... ...hadi Norsmen'e ben de... ...beni de kaydettiler... E, ...yıllardır Türkiye'de bunu takip eden... ...ve e, çıkmasını bekleyen... ...kurada çıkıyor çünkü 250 kişi katılabiliyor... A, tüm, gün, dünyadan 250 evet, kişi. ...tüm dünyadan 250 kişi... ...yani ülkelere kişi bunu, belli kontenjan tanımıyorlar... ...yani Nor Norveçliler galiba... ...yüzde 50, 50 kontenjan... ...onlar da... Ee, ve ilk yılda kura bana çıktı ee, böyle gece yarısı böyle bir mail geldi <gülüyor> Şeyler rahatla bir sırtına yaslan kahveni al şeklinde ben ne zaman kaydolmuştu diye sordum mu <gülüyor> kendine ya yani hiç beklemediğim bir şey oldu evet ee, böyle gece yarısı çığlıkla evin içinde dolaştım. Sonra bizim ekibi işte antrenörüm Göksen, işte Özsam, Bora, Müstesna benim ablam hep beraber işte ben bir nefes aldım birkaç gün sonra toplandık. Hepsi beni ikna edecekler Şeyda bak bu zor bir iş hani yapmaya kalkışacak mısın kalkışlayacaksın ben de çok ortadayım. Bu arada yani, bir parantez açabilir miyim hı. dinleyicilerimize şunu aktarmak istiyorum. Ee, Nurseman Extreme Triathlon üzerine görüşüyoruz şu an konuşuyoruz Şeyda evet. ile. ...Google'dan, internet üzerinden bakabilirsiniz... ...Şeyda bu arada çekinmeden söylüyorum... ...50 yaşında bir profesyonel işte çalışıyor... ...işten arta kalan zamanlarda antrenman yapıyor... 21 yaşında bisiklete başlıyor. Doğru mu? Evet. Ilk 21 yaşında. Başlıyor. Evet. Bu rakamları neden veriyorum? E, çünkü bizden geçti artık işte yok yapamayız, edemeyiz diye. Hoş benim de zaten zamanım varmış yüzme için. <gülüyor> 44 yaşında değil mi? Evet. evet. E, 45 40, yaşında. 45 başladım. yaşında evet. Hala benim de zamanım var yüzme üzerine. Bir, bir, bir şey daha söyleyeceğim. Ben hatta bunları geçen sene bu tarz yarışları Facebook'ta paylaştım. Takvimin belli oldu ve gideceğim <gülüyor> diye. ilk arayan ablamdı. Ne oldu? Nasıl e, gideceksin? Sponsor mu buldun diye. Ben de dün ki hayal kurmak bu kadar zor mu? Alper yüzmeyi bilmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Samsun Spor Kulübü'ne <Yani>, kadar. Yani <gülüyor> Nurseman startında gemi batacak olsa ben yüzerim bir şekilde ama evet, evet. hadi yüz deseler yüzmem. Evet, parantez kapatıyorum ve tekrar e, söz sende. Yani e, Kur'an çıkmasıyla ekip sayılar. toplandı. Ekip bana dedi ki, hani e, bu çok zor bir iş hakikaten. Benim e, en zorlayıcı kısımda bisiklet olduğunu ve benim de en zayıf tarafım bisiklet teknik olarak çok yetersizim o anlamda çok ge geç yaşta başlamak e, başlarken bazı korkularla başladım e, işte yokuş inemiyordum vesaire işte uzun zaman aldı bununla ilgili hakka, hakikaten yapmak çok istediğim için de e, ben bunu aşacağım dedim ve ilk defa hayatımda psikoterapiste gittim neden bu diyerekten o bir şekilde bunu uğraştı vesaire adım adım bunu rahatla attık. Sonuçta dördüncü yılındayım ve hani bir altı yedi tane half ayrımen yaptım. Bir tane full ayrımen yaptım. Bunlarla birlikte birazcık daha güvenim var ama daha böyle Norseman gibi işte 3250 elevation olan hava şartlarının çok zorlayıcı olduğu bir parkura hazır mısın? Bunu nabaşı edebilecek misin? Yani Neyine güveniyorsun? Biraz getirdiler. Ondan sonra ben bunları birazcık böyle izledim, izledim. Tamam dedim. Yapacağım. Yani... E, işte göksen dedi ki çok ciddi antrenmanlarını düzenli yapman lazım buna hazır mısın dedi. Ee, geçtiğimiz yıllarda da ben çok düzenli antrenmanlarımı yaptım yani e, iş, işe baş yani bu işe başladığımdan beri dört yıl geçti hiç ara vermedim yani e, 12 aysa ben 12 ayın e, yarış döneminde yoğunlaşıyorsam diğer dönemlerde bırakmadım. E, i̇şte bir arkadaşımız var e, böreğin altını kısık ateşte tutmak tavirini kullanıyor çok güzel biz böyle böyle ılık tutuyoruz o yüzden de güveniyordum yani vücudum e, tempoya hazır Tekrardan başlayabilirim diye. Yaklaşık ayda 50-60 saatlik bir antrenmana tekabül ediyor bu program. İşte 3 e, hafta 16-17 saat 18 saat antrenman yapıyorsunuz. Bir haftası 8 saat oluyor. Böyle 4 haftalı. Peki e, bisiklet antrenmanları e, dışarıda mı yoksa genelde trenerde mi? Kışın trenerde uzun antrenmanlarımız haftada bir gün uzun oluyor. gün e, günde e, kısa ve teknik antrenman oluyor trainer'da. Hı hı. E, ama biz bu, bu sene e, erken başladık. E, Kıbrıs'ta kampa gittik ilk Şubat ayında. Onunla başlıyorsunuz. Hemen Mart ayında da artık e, alt e, bisiklete binmeye başlıyoruz. Hava şartlarında bir de bu sene çok e, önemsizdi. Benim için soğuk olmalıydı. Yağışlı olmalıydı. Çünkü onun için e, oradasın. Evet onun için oradayım. E, Gıkkım çıkma ...yani bu sefer... Ne, ...ne deseler... ...evet tamam geliyorum... ...işte Kartepe'ye gittim birkaç kez... E, ...Uludağ'a tırmandım... E, ...üç dört kez Uludağ'a tırmanışına gittik... E, zor, ...zordu... E, ...hakikaten antrenmanlarda o kadar... ...bazılarında hastalandım... ...bazılarında düştüm... ...işte ona rağmen antrenmana devam ettim vesaire... ...bunların her birinde dedim ki... ...ben bunu artık hazırım... ...yani bu, bunları antrenmanda yapıyorsam e, ...yarışta çok rahattım o yüzden... Çok rahat geçti. Peki yarışta zolan nokta oldu mu? Ee, yarışta... Yani ne işin var burada hiç böyle düşündün mü? <gülüyor> yani ben o, oraya... Ona zaman oldu mu yani? Oraya bir şey gibi yolculuk gibi çıktım. Ve hani hakikaten Norveç'i çok beğeniyorum. Oradaki mümkün olduğu kadar o bisiklet parkurunun keyfini çıkarmalıyım e, diye. Çok güzel yollardan geçtik. Old şeyde vardı köprülerden geçtik. Bir tek yerde çok zorlandım. Muhtemelen başka insanlar da başka yerde zorlanmıştır. Tırmanmak falan değil. Çünkü ona antrenmanlısınız... ...işte iyi besleniyorsunuz... ...destek ekibiniz sizin... ...nerede ne yiyeceğinizi biliyor... ...hatta öncesinde ben... ...böyle Excel tablolarıyla... ...bütün eğim haritasında nerede... ...kaç, kaç dakikada geleceğim vesaire... ...böyle biraz mühendislik <gülüyor> işine girdik... ...ve her nokta nokta... ...geleceğim yerler belliydi... ...neyi besleneceğim... ...buna uzun uzun çalıştık... Bu da bizi eğlenceli yaptı aslında... ...tek zorlandığım şey... ...çok uzun bir tünel... ...karanlıktı... E ...zaten işte bisikletimize şey takmamız gerekiyor, far takmamız gerekiyor. İki kilometrelik karanlık bir tünelde tırmandık. Yani o klostrofobik biri için sıkıntılıydı ve ben öyle olabilir miyim diye de biraz panikledim. Çünkü bitmedi. Hani hızlı geçseniz iki kilometre hızlı geçer ama tırmanışın bir karanlık Hı -hı. tünelde olması e, trafiğe kapalıydı. Allah'tan orayı şey yapıyorlardı, ayırmışlardı. Bir tek orada zorlandım. O da bir ana oldu benim için. Hani işte kendimi deneyimlemiş oldum. Onun dışında genel olarak her yerde rahatım yani. Peki tekrar bu yarışa mı katılmak istersin? Bittikten sonra yani What is next veya, veya başka bir hedef mi şimdi var sırada Yani şöyle bu hedefler güzel oluyor. İnsan kendini daha iyi deneyimliyor. Bir üstte çıktığını görüyorsun. Ya kapasitenin nerelerde olduğunu görüyorsun. Ama bir yorgunluk var. Dört e, yıldır ben hep üste koyaraktan bir e, yarış e, planlaması yaptım. E, ve genelde bunların hepsi de yazın sonunda oldu. <gülüyor> e, ve o yüzden de bir dur diyorum kendime. Geçen sene de bir dur demiştim. Kasım ayında kucağıma düştü bu yarış. Bakalım ne gösterdi? Yani tüm <gülüyor> kış antrenmanlarla geçiyor anlaşılan yani tabii, ve tabii. soğukta. Yani bu, e, özellikle de şeyde e, yani yazın da antrenman yaptım. Yani tabii, Ağustos'un tabii, tabii. başında olduğu için Temmuz ayında... 8 saat cumartesi günü bisiklet artı koşu antrenmanlarım vardı. İşte bir hafta sonu toplamda 12 saati buluyordu. Sıcakta çok zor. Bir de şeyi, hayatı o zaman sorgulamaya başlıyorsunuz. Yani bütün hafta sonlarınız. Yani 8 ay boyunca ben hiçbir cumartesi günü evde geçirmemişim mesela. Bunlar var. Bu kadar zorlayıcı bir hedef değil de belki daha hafif bir hedef olabilir. Ama başka bir hedefim var. Onunla belki cümle yapacağım. E, Kona'ya gitmek e, istiyorum. E, ama bunun hangi yıl olacağını bilmiyorum. Bu da e, Ironman'in işte kendi yaş grupları içerisinde yarışta ilk üçe, ilk ona girenlerin içerisinde e, dünya şampiyonasının yapıldığı bir yer. E, ben e, Half Ironman'de Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı aldım Afrika'da. Şimdi bu hafta sonu olacak. Ona katılmayacağım. Ama Kona çok özel. Ee, orada hakikaten çok iyi iddialı olmanız yaş grubunda. Benim yaşımda 50 olduğu için <gülüyor> yaş gruplarında şansım var diyorum. Ee, i̇yi bir hazırlanırsam Kona'yla bir final yapabilirim gibi geliyor. Aslında gidiyor. final hani jübile diyorsun ama jübile genelde sporcularda hep duyduğum her sene jübile. <gülüyor> evet, evet. Yani bundan vazgeçilmiyor yani, yani aslında. Yani güzel. Triantlon elinize size 3 tane aslında oyuncak veriyor. O güzel. Ee, ara vermek istediğiniz anda işte yüzme yarışları. Türkiye'de de artık her şey çok fazlasıyla var. Her e, hafta sonu bir var. etkinlik olmaya i̇şte başladı. Çok artık. güzel yüzme yarışları var. Çok güzel tek Grand Fondolar bisiklet yarışları var. Koşu zaten çok inanılmaz almış başına gidiyor ve ultra ...koşularını çok seviyorum. Hı hı. Hatta Kapadokya'ya geçen gün karar verdim. 63K'a koşacağım. Şey, bir arkadaşımı koşturmak için. Hı hı. Yani ne istersen yapabilirsin. O büyük özgürlük. E, triatlonun güzelliği o. E, belki öyle daha hafif bir e, yıl geçirebilirim ama bu da çok keyifli yine olacak. E, belki e, uluslararası yarışlardan birini seçerim. Belki Türkiye'deki. Mümkün olduğu kadar aslında Türkiye'deki yarışları destemek demek e, da var önümüzdeki yıl. Kesinlikle ve şu da var... ...peki yarışı bitirdikten sonraki... ...ilk sözlerin neydi sen hatırlayabiliyor musun... ...yoksa ekipten... <gülüyor> ...sana söyleyenler oldu mu? Yani çok saatini mutluydum. durdururken kaydederken... ...süreni... Fiziksel olarak yorulmadım... ...bunun altında çok güzel bir... ...beslenme programı... ...var... ...beslenme programının çok iyi işlemesi var. Bir de fiziki olarak hiç tükenmedim. Mental olarak insanlar çok desteklediler. İşte 25'ten sonra Ösen yanımda koşmaya... ...saporterim yanımda koşmaya başladığında... ...bütün gün boyunca gelen mesajları okudu bana onlar böyle işte 25'te artık gücünün azalması gereken Ben daha hatta da yükseldim e, Finişe çok güçlü girdim Aslında e, ve bir parkur'da giriyorsunuz işte son 10 16kasında e, 10 tur atılıyor orada işte e, ablam üstesna e, Ösan Öz, e, e, Hadi hep beraber son tur atalım dedik Türk bayrağımızı açtık e, ve oradaki yabancılara verdik telefonumuzu bizi finişte çek diye e, ...yarışın organizatörü ben var... ...o bizim bayrağı açtığımızda son tur mu dedi... ...evet dedik, bir başladı İstiklal Marşı... ...şoka girdik... <gülüyor> kendi kendi İstiklal Marşı'yla... ...finiş yaptım... ...böyle bir şey hayal etmemiştim aslında... ...Türk bayrağıyla girmek hoşuma gidecekti... O ya, ...organizasyon da müthiş... Yani evet, yeteneğe bakın yani evet, müthiş. Evet. Yani herkesin ülke marşı çalındı. Ve o sırada da... E, ...benim... E, ...Bora supporter arkadaşım... ...o da e, işte önder var... E, ...Black tişört, zombi ile çıktı... ...onlar da bir şekilde indiler ve oraya geldi... ...onlar da finişe yetişti. Ve bir anda biz hep beraber finiş yaptık. Onun mutluluğuyla ben açıkçası... ...çok havalardaydım yani... Hiç <gülüyor> ...şey olmadı. Hatta şey yarış sonlarında... ...duygulanır mısın... E, konusu var. Bu sefer ağlayacağım söz falan diyordum. Sonra döndüm ağladım. mı? Yok ağlamayı unuttum ya falan. <gülüyor> <gülüyor> e, normal kalması şey geliyor ya. Parkurun <gülüyor> ortasında geliyor. Finişler. Kalamadığı hal bazında olmuyor. Peki kadınla çok katılımcı var mı? Yani ya? Burada bu zaten işte? şey 200 erkek 50 kadın. E, Kurağada da galiba benim 50 kadının içine girmekteki şansım orada kadınları ayrı bir şeyin içinde değerlendiriyor. Katılım şey benim extreme triathlon extreme iron men'in ana sosuğlim tür katılan ilk Türk kadını oldum. Türk değil mi? geldik. Yani. Evet, ilk katılan Türk ve finish kadın oldum. Bu ama arada, amacım da zaten bunun yapılabilir olduğunu göstermek. İlk nasıl ayrımen yapan insanlar ve e, e, kadınlar bize örnek oldular e, ve bizde yapmaya cesaretlendirdiler. Extreme Triathlon'da da aslında çok daha farklı lezzetler var. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. <gülüyor> zaten artık derası başını bütün hayal edenlere kadınlara. Şeytanın, şeytanın haberini Magma dergisinde de okuyabilirsiniz. Süremiz çok azalıyor. Bir dakikadan <gülüyor> az zaman Evet. Ee, Şeyda'ya nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz? Ee, yani Böyle bir tehlikeye biz de kulaç atmak <gülüyor> veya gemiden biz de atlayacağız dedikleri zaman ne olabilir? Nasıl ulaşabilirler sana? Instagram'da Şeyda'yı kahraman olarak arayıp bulabilirler. Beni her zaman açık bilgi vermeye açım. Alper beni bugün hiç konuşturmadı. Ama şeyde o kadar ben... güzel konuştu ki benim sorularım da kalmadı. Çünkü Hadi. o kadar güzel her şeyi anlattı ki. 25 yani işte hakikaten... geçti mi hakikaten? Neredeyse geçti. 24-32 saniye. Hadi. <gülüyor> Ama hakikaten çok güzel bir, ben çok zevkli dinledim. En hızlı programlardan biri, neden en hızlı programdan biri? Çünkü çok güzel akıcı her şey geçti. Ve çok güzel Sen. bilgi paylaştı. İlham oldu hem bize hem de bütün dinleyicilere. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. E, yüreğine sağlık. Müthiş, e, cesur kadın. E, ben bile yerimde oturamadım. Bir gün ben de yapacağım bu sporu. Yalnız bir şey diyeceğim. Oturucuların evet. çok büyük şansı var. Dayanıklılık anlamında Tabii. ama cesaret <gülüyor> anlamında biraz daha hareket etmek yani koşu, lazım. İş koşu da bitiyor ve orada güçlüysen kızarıyorsunuz. Evet. <gülüyor> evet doğru. Ee, ve Siz de bu programı dinlerken biz de bir ultramaratondan dönüyor olacağız. Dönüyor olacağız evet. Yani. Evet aynen öyle. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şeyda katılımın için teşekkür çok ederim. teşekkürler. Çok nice güzel başarı bir... haberlerinle burada olacağız İnşallah. hep birlikte. Ve nice yeter ki isterler. İyi, İyi akşamlar, akşamlar herkese. Teşekkürler. İyi akşamlar.